Kentin Gizli Öyküleri programından herkese merhabalar. Ben Kenan Doğan. Saatlerimiz 16.30'u gösterirken açıkladığı mikrofonlarından Kentin Gizli Öyküleri programıyla sizlere merhaba diyoruz. 15 günde bir çarşamba günü sizlerle buluştuğumuz ve gerçek yaşamdan insan öykülerini sizlerle paylaştığımız Kentin Gizli Öyküleri programında bugün aramızda yine yolumuzun kesiştiği güzel bir öykü, güzel bir yaşam hikayesi var. Sevgili Halil Çelik bizlerle birlikte. Halil Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk Kenan Bey. Teşekkür ederim. Nasılsınız? İyiyim. Çok teşekkürler. Siz de iyisiniz. ederim. Bizler de çok iyiyiz. Çok teşekkür ediyoruz. Programımıza katılmayı kabul ettiğiniz, Yaşam öykünüzü bizlerle paylaşmayı kabul ettiğiniz Çok teşekkür ediyoruz sizlere. Ve e, sormak istiyorum. Halil Çelik kimdir? E, i̇nsanın kendi hayatından bahsetmesi hem çok kolay hem çok zor. Bilmiyorum. E, Şöyle başlayayım, biyografik bir başlangıç yapmaya çalışayım. 1971 senesinde Trabzon'da doğmuşum. Ee, doğum yerimi öncelikli olarak zikretmek istiyorum. Ee, zira insanın anatomisi gibi doğduğu yer, doğduğu da onun bir kaderini bir parçası. Ee, geçmişte coğrafyamızda yaşayan insanlar e, isimlerinin arzuları, sıra doğum yerleriyle anılırlarmış. Çünkü doğdukları yerin onların kişilikleri, karakterleri üzerinde tayin edici tesirler meydana getirdiğine inanılırmış. O yüzden Sadrettin Konevi denilmiş. Yani Konyalı Sadrettin. Ee, İdris'i Bitlisi yani Bitlisli İdris. O yüzden Mevlana Celalette Zulmi, Eşref oldu denilmiş bu topraklarda. Ben de sizin de çok iyi bildiğiniz, çok iyi tanıdığınız Karadeniz Öğlaf Trabzon'un e, sahili yakın köylerinden birinde dünyaya gelmişim. E, 1974 senesinde üç e, buçuk yaşındayken Kıbrıs Barış Harekatından bir hafta sonra e, İzmir'e taşınmış büyük ailemizin küçük bir bölümü. E, yani bir Anadolu gerçeği köyden, e, kırsaldan, şehre e, göçeden ailelerden birisiymiş bizimki de. Bizim tarihimizde de Trabzon'dan kalkmak, e, İzmir'in güzel yapı semtine e, varmak düşmüş. Uzun bir yolculuk olmuş Trabzon'dan sonra Karadeniz'in o eşsiz güzelliklerini bırakıp yine Anadolu'nun başka bir güzel bir şehrine, güzel İzmir'e, Ege'nin incisine seyahat. Ama ülkemizin gerçekleri, geçim zorlukları ailenizi herhalde Trabzon'dan ayrılmak durumunda bırakmış ve siz daha küçük yaşta İzmir'e doğru yola çıkmışsınız. İzmir'de nasıl bir yaşamla karşılaştınız peki? Ya Biliyorsunuz Karadeniz coğrafyası tarım alanları açısından çok el bir yer değil. Bizim muhteşem Doğu Karadeniz dağlarımız Karadeniz'in gittiği yerde hemen başlıyor. Galiba 1924 senesinden bu yana toplam 6 tane traktör satılabilmiş Trabzon'da. Yani tarım <gülüyor> alanı yok. Dolayısıyla artan nüfus karşılık toprakları artmayınca Ailelerde, de Çağde'yi büyük şehirlere göç etmekte bulmuşlar. Ee, o yüzden de bize her yer Trabzon olmuş biliyorsunuz. Ee, bize her yer Trabzon'un yani, arkasında bu var diyorsunuz. Arkasında bu var. Hakikaten Peki. dünyanın her coğrafyasında ben bir Trabzonlu'ya denk geldim. Ee, galiba yani çok doğru bir bilgi olmayabilir ama bir rivayet, bir şehir efsanesi belki de. Ama Trabzon'un nüfusuna kayıtlı. E, toplam 6 milyon insan olduğu söyleniyor. Trabzon'un nüfusu sadece 1 milyon şehir nüfusu. E, evet 1974 senesinde Kıbrıs Barış Harekatı'ndan sonra İzmir'de e, karartma uygulandığı günlerde e, önce balık Balbuk'u hemen ardından Güzel Yolu semtine taşınmış bizimkiler. E, bir insanın ana vatanı çocukluğudur derler. Ben hakikaten ana vatanıma çocukluğuma baktığım zaman e, o harikulade Trabzon'un o zümrüt yeşili köyünden çıkıp Gene çok güzel bir yere düştüğümüzü hatırlıyorum. Bir kere en önemlisi şu, bir mahallenin içine düştüm ben. Yani dört yaşında bir çocuk, her evin kapısını çalabileceğimiz kadar özgür olduğumuz, müstakil evlerinin apartmanlardan çok daha fazla olduğu, koskoca mahallede sadece iki tane arabanın olduğu, Dolayısıyla mahallenin bütün sokaklarının çocuklara ait olduğunu oynayalım, mahalle maçı yapalım. E, düşelim bizimizi kanatalım, e, arkadaşlarımızın peşinden koşalım diye bize tahsis edildiği her sokağın adeta bir oyun parkı olduğu bir mahallenin e, içine düştük. Çok şükür. E, öyle ki mahalledeki herkesi tanırdık. En son gelen insanlar biz verdik. En yeni biz verdik. Ama mahallede bizi e, benimsemişti. Hemen e, sinesini almıştı. E, hemen... E, biz de intibar etmiştik o mahalleye. Dediğim gibi mahallenin giriş göçmeni ihtiyarının bir tanesi bana öğretmişti. Ee, Kağıttan şapka yapmayı, kağıt gemi yapmayı, uçak yapmayı. Bir başkası paralarımı, bozuk paralarımı koyayım diye e, el oyasıyla bir kesi örmüştü. Hiç unutmam. Aslında Hiç şanslı diye. çocuklardansınız siz. Bugün yaşı 30'u geçmiş olan 30 yaş üstü nesne baktığımızda Birçoğumuzun çocukluğu anlattığınız çok benzer hikayelerle doldur. Bizler bir evin bir ailenin çocuğu hiçbir zaman olamadık o yaşlarda. Çocuksak hepimiz mahallenin çocuğuyduk ve bütün mahalle aslında bizim evimizdi. Bütün sokaklar oyun alanımızdı. Şanslılık bir kuşağın bir ferdi var karşımızda şu anda. E, şu an bizi dinleyen dinleyicilerimiz arasında da size anlattıkça evet benim çocukluğumda da öyleydi Öyle bir mahallede yetiştim Diyenler vardır eminim e, Şanslı nesilleriz bugünün çocuklarına göre e, Herhalde Şu anki çocuklara baktığımızda Bunu daha net anlıyoruz Ne düşünüyorsunuz? E, hakikaten öyle yani bizim, bizim jenerasyonumuz çok şanslıydı Bizim jenerasyon, jenerasyonumuzdan Beni dinleyen herkes ne söylemek istediğimi Anlayacaktır Dikkatli e, Yeni jenerasyondan yani çekmece tipi evlerinin içerisinde çekirdeki ailesinde beraber hatta bakıcılarla beraber büyüyen e, en iyi arkadaşı annesi babası olan ve bu şekilde büyüyen bir kuşağın söylediklerimi anlaması çok mümkün olmayacak. Maalesef. Ee, mahalleler tasfiye edildikçe bu duyguları yaşayan insanlar da tasfiye oluyor. Sayıları azalıyor. Yoksullaştığımızı düşünüyorum bu anlamda. Evet. Ee, tabii 1970'lerin izinleri güzel yanısına geri döndüğüm zaman e, şunu hatırlıyorum. Yengemin elinden tuttuk, tutmuşum. E, ufacık bir çocuğum. E, bir uzak bir yerdeki komşumuza gidiyoruz. Uzak dediğim gibi bugünün mesafesi de bir sent uzaklıkta. Yengemin beni uyarıyor. Halil dikkat et maydanozlara basma, nanelere basma. Çünkü tarlaların içinden yürüyorduk. Güzel yalı mandalina bahçeleriyle, portakal bahçeleriyle doluydu. Her ağacın altında ya maydanoz ya nane vardı. Ee, bina yoktu. Olan dünyalar müstakildi. Ee, i̇nsanlar vardı etrafımızda, çok yakınımızda. Ee, onların çocukları vardı. Ee, dolayısıyla... O günleri yaşamış olmanın bahtiyarlığına sahibim. Ee, ne güzel. Peki çocukluk döneminden sonra İzmir'de mi geçti hayatınız? Neler yaptınız? Okul hayatı nasıl sürdü, devam etti? Aslında şöyle e, her kışı yani sonbahardan bahar kadar olan dönemin 9 ayımızı e, İzmir'de e, yazlarımızı, o muhteşem yazlarımızı da Trabzon'da geçirdik. E, dolayısıyla bir dualitenin içerisindeydim. Ben ülkenin en kuzeydoğusuyla. E, coğrafya değiştiriyordum senede bir kez en az. E, e, 24 saatlik bir otobüs yolculuğuyla yapıyorduk bunu. Dolayısıyla İzmir'den başlayan, Kulağ'dan, Uşak'tan, Ankara'dan e, Kriplere'den Samsun'dan devam edip Karadeniz Sahili'ne vardıktan sonra e, yine bir 8-10 saat süren bir otobüs yolculuğu yapıyorduk. E, o yolculuğun 36 saat süredeğini bildim ama bir Anadolu gözlemi yapma fırsatı veriyordu bu bize. E, yani İzmir'den Trabzon'a giderken veya Trabzon'dan İzmir'e dönerken e, yanına düştüğümüz insanlarla bir gün boyunca sohbet ediyorduk. Anadolu, Anadolu'da bir bıraktan bir bıraktan insanlarla geziktik. E, büyük bir e, zenginlikti bizim için. E, tabii bir dualitenin içindeydim diyorum çünkü yani İzmir şehir kent modern bir hayat, okul, daha formal ilişkilerin içindesiniz. E, Trabzon'a gittiğiniz zaman başka bir coğrafya, oldukça vahşi sayılabilecek nispeten bir coğrafyanın içerisindesiniz. Çok daha informal, çok daha samimi ilişkilerin yani Bütün bu ilişkilerin içinde büyüdük. Ve... Farklı kültürlerin, farklı coğrafyaların aslında zenginliği, bütün bunları özümseyen, bütün bunları alıp yaşamında... Bu kültürlere göre, bu farklılıklara göre, bu zenginliğe göre şekillendiren bir çocuk ve giderek büyüyen bir çocuk. Bütün bunlar herhalde hayatınızın sonraki yıllarına da etki etmiştir diye düşünüyorum. Mutlaka etmiştir. Derken ilkokul, ortaokul, lise, üniversite, yüksek lisans yıllarım İzmir'de geçti. Nasıl bir öğrenciydik okulda? Hüseyin abi öğrenci değildik ee, yani akademik başarı anlamında sıkıntısı olan bir öğrenci olmadım ee, yani herkes e, işte matematik sen bilimlerinde e, iyi bir öğrenci olduğunu düşünürdü ama ben sosyal bilimleri de çok severdim e, erken yaşta okuma yazma öğrenmişim dört yaşından itibaren e, okuyorum e, elime ne geçse o, o yaşlardan bu yana e, karşı hep İstanbul çıkardım. E, ben hatırlıyorum 4-5 yaşlarında İstanbul'da dair şeyler okudum hatırlıyorum. İstanbul bir sevda gibi, bir efsane gibi, bir hayal gibi zihnimde sürekli büyürdü. Üniversite sınavına girdiğim zaman altı tercih yapmıştım. Beşi İstanbul'du. İstanbul'u hiç görmüş müydünüz buldum. peki o zamanı e, kadar? Yani ara ara seyrek seyrek e, Gidip gelmiştiklerim vardı ama yani dolayı dolayı İstanbul'a gelmiş değildim. Ee, okul yıllarında birkaç defa geldim üniversite yıllarında. Ama yani üniversite İzmir'de okumak durumunda kaldık. Dediğim gibi ürün taşı ee, İzmir'deki tercihimizi bulmuştu. Ee, okul biter bitmez ee, İstanbul'a gittim. Ee, 1993 senesiydi. Bir yıl İstanbul'da kaldıktan sonra askerlik hizmetini tamamlamaya karar verdim. Ee, Bu defa Askerlik kurası beni İzmir'e geri gönderdi. <gülüyor> Askerliği tamamladım. Ayrılımlamayan bir İzmir var bir tarafta. Bir tarafta hayalleri kurulan İstanbul var. E, ara ara gidilen bilinen ama e, yaşamak istenen. Peki şeyi merak ediyorum. İstanbul'a geldikten sonra hayallerini kurduğunuz o İstanbul'la gerçekteki ki İstanbul'a örtüştü mü? Aslında şöyle. E, yani İstanbul nedir sorusuna belki cevap vermek lazım. E, deniyor ki 12 milyon 15 milyon insan var İstanbul'da. Yani ben şuna inanıyorum, ne kadar insan varsa İstanbul'da, o kadar İstanbul var. Herkesin kendi İstanbulu var. Ee, ben kendi İstanbulumu çok sevdim. Ee, İstanbul'a geldikten sonra, İzmir'den geldikten sonra, ee, yani bir sevgiliyle kavuşmuş olmanın sevgiyle zaman zaman, ee, ya vakit geçirdim İstanbul'da. Sevdiğimin kaprislerinden bizar oldum. Ama yani insan sevdiği İstanbul'u seviyor ben öyle inanıyorum. Ben de çok büyük karşılığı öyle. E, hala çok seviyorum ben İstanbul'u. Peki askerlik yani, sizi... Ediyorum, e, her İstanbul'a geri dönüşümde Yahya Kemal'in e, duygularıyla dönüyorum İstanbul'a. <gülüyor> ne güzel. Askerlik sizi tekrar İzmir'e gönderdi. Askerlik bitti. Sonra tekrar döndürürüz mü İstanbul'a? Askerlik bittikten sonra e, İzmir'de kaldım bir süre. Derken evlendim. İki çocuğumuz oldu İzmir'de. E, 1997 senesinde çalışmaya başladım. Şirket e, bir başka görev için e, İstanbul'a geldim. 2000 senesinin sonunda ailemle birlikte. E, İstanbul'a geldikten sonra İstanbul e, bize üçüncü çocuğumuzu hediye etti. E, o gün bugündür 17-18 senedir de İstanbul'dayım ne kadar güzel Peki, İstanbul e, bu kadar zaman geçti üzerinden yaşadığınız e, şehir ve kendi İstanbul'unuzu çok sevdiğiniz hala kendi İstanbul'unuzu severek yaşadığınızı söyleyebiliyor musunuz? kesinlikle e, kesinlikle kendim tarihi yarım yaşamayı tercih ediyorum e, maddiyetlerine katlanarak yani maddi hem manevi maddiyetlerine katlanarak e, çok kolay değil çünkü trafik problemi var park yeri kalabalık yabancılar e, yabancılar okay. Ama Tarihi yarımadan içinde yaşamak için direniyorum ben hala. E, Fatih Kıstaş'ımda yaşıyorum ve fırsat buldukça kendimi Tarihi Yarımada'nın diğer köşelerine doğru atıyorum. Peki. Çok, mutluyum, çok mutluyum İstanbul'da olmak Ne güzel ne mutlu İstanbul'da yaşadığı için mutlu olan e, herhalde nadir İstanbullular'dansınız diye düşünüyorum İstanbul'da yaşayanlar biz birazcık İstanbul'dan şikayet ediyoruz galiba fazlasıyla diye düşünüyorum Kendimiz bu hale getirip sonra kendimizin bu hale getirdiği şehirden şikayet eder haldeyiz e, Ama tabi ki İstanbul e, bazen şikayet etsek de e, asla terk etmeyi düşünmediğimiz ve çok sevdiğimiz büyülü bir şehir bence de Peki şu an çalıştığınız bir şirkette çalışıyorsunuz ve yönetici pozisyonunda önemli bir iş yapıyorsunuz. Uluslararası bir firmada çalışıyorsunuz ve bu çalıştığınız şirkette yaptığınız işte arkadaşlarınızla bir gün Edirne'ye gittiniz. Edirne'de ne oldu ondan sonra ne başladı bize birazcık bundan bahseder misiniz? Evet evet. Yani Hong Kong merkezli bir konfeksiyon üretici firmasında çalışıyorum. Ee, kalabalık bir ekibiz. Ee, 2008 e, küresel ekonomik krizi bizim şirketimizi de etkilemişti. Ee, 2009 senesinin sonunda e, elde olmayan sebeplerden dolayı e, biz ekibimizi ufaltmıştık. Ee, arkadaşlarımızdan ikisi e, İstanbul'da kalmamaya karar verdiler. Maliyetlerin daha düşük olduğu, daha rahat işlenebilecekleri iştehirlere gittiler. Bir içerkes köyü, e, bir yerleşti. yerleştiler. Biz de çok uzun süre birlikte çalıştığımız arkadaşlarımıza bir vefa ziyareti yapalım diye niyet ededik. 2010 senesinin Ocak ayıydı. Ee, İstanbul'da aynı departmanda çalışan işte 12 arkadaş, 11-12 arkadaş yola çıktık. İçerkes köydeki arkadaşımızı aldık. Edimli'ni ziyaret ettik. Ee, bu ilk ziyatimizdi. Edirne ziyaretimiz aslında e, ilk ziyaretimizdi ve aslında planlanmış, e, programlanmış ve daha sonra e, temelleri atılacak olan bir e, grubun ilk ziyareti değildi. Kendimizden gelişmiş bir ziyaretti. Arkadaşlarımızı ziyaret ettiğimiz e, kadar ödeneyle ziyaret ettik bugün. E, muhteşem bir şehir Edirne. Medeniyetimizin güzel şehirlerinden birisi. E, yani Osmanlı. Mimarisinin anı eserleri, ilk eserleri orada, kiliseleriyle, sinagoglarıyla, kırklınlarıyla, şifahaneleriyle, yer içinde tuncasıyla, köprüleriyle, balkanarda hatıralarıyla, tabiyalarıyla, yemekleriyle, insanlarıyla, ülkemizin en güzel, birisi. Bu gezi etkili oldu anladığım evet. kadarıyla ve bu geziden sonra aslında süremizde birazcık daralıyor hızlanalım diye de e, araya giriyorum. E, yoksa çok güzel anlatıyorsunuz. O gezinin etkisi de e, hala devam eden bu birlikteliği belki de bu, o gün başlattığınız e, bu girişimi e, çok net özetliyor bu anlattıklarınız. E, ondan sonra o geziden sonra e, neye karar verdiniz? Neler yaptınız? Ya şöyle aslında e... Ya bu seyahatimiz çok e, renkli geçti. Bize çok iyi geldi. E, şehrin keşme keşinden, karmaşasından uzak kaldık. E, ve aslında aynı şirkette e, haftanın beş günü belli problemlerin veya işlerin veya projelerin etrafında bir yere geldiğimiz arkadaşlarımızla serbest ve insani zamanlar geçirmeye başladık. Bu hepimize çok iyi geldi. E, aradan iki ay, üç ay geçmeden tekrar etmek istedik bunu. İzmir'e gittik. Ardından daha kalabalık bir grupla 125 kişi olmuştuk. Bursa'ya hareket ettik. Ardından Konya'da bulduk kendimizi. Derken Trabzon. ve Derken insanlar bize siz kimsiniz diye sormaya başladılar. Çünkü sayımız 30'un üzerine çıkmaya başlamıştı. Seyahatlerimizde aynı tip kıyafetleri giyiyorduk. Gittiğimiz bölgenin müziklerini ezberliyorduk. Gideceğimiz bölgeye dair Okumalar yapıyorduk önden. Birşik bir seyahat kültür kendilerinden oluşmaya başlamıştı burada, Kendimize koyalım Burada altını çizmemiz gerekiyor bence bunun Aslında bizim Halil Bey ile tanışma öykümüzde Yolumuzun kesişmesinden de bahsedersek Bundan birkaç sene önce Diyarbakır'da bir toplantı için Gittiğimizde Yanlış hatırlamıyorsam Cahit İstkı Evindeydi Üzerlerinde yöresel kıyafetler olan Bir grup insan ve yörenin Türkülerini söylüyorlardı biz de gidip sorduk Halil Bey'e, diğerleri gibi. Dedik ki siz kimsiniz? Ve ne dediniz bize? Biz yürüyen budalalar istedik. Yürüyen budalalar. Yürüyen evet. budalalar nereden çıktı bu isim? Şimdi, 1990'lı yılların başıydı. Fransız reklamcı, Jacques Seckler'in Türkçe'de tercüme edilen bir kitabı vardı. Anneme reklamcı olduğumu söylemeyin diye. E, Reklamcı biraz ototikap ile öğrenmiştik o yıllarda bizim kuşak. E, o renk kitabın işte içinde yürüyen bir budala, oturan onun entelektüelden daha iyidir diye bir motto yer alıyordu. E, aslında bizim e, gecikli oturan aslında Yedir Söz'ün bir başka versiyonuydu o söz. Ve okuduğumuz anda itibaren ziyaretimizde kendine bir yer bulmuştu. E, yani 2010 senesinde beraber seyahat etmeye başladığımızda kimsiniz, nereden geliyorsunuz? Neden bu şekilde seyahat ediyorsunuz? Gibi sorulara muhatap oluyorduk. E i̇şte biz kendimizi bir isim sahibi kılalım istedik. Gex Şekhüel'ün ifadesinin hareketinde kendimize yürüyen bu deme iddiasında bulunduk. Yani İstanbul'da bir şirkette, uluslararası bir şirkette çalışan bir grup insan. Edirne'ye gittikleri, bir arkadaş siyasetine nedeniyle gittiğiniz Edirne'de ee, aslında bir fikir ortaya çıkıyor ve sizler bu gezilerinizi artık sürekli bir hale getiriyorsunuz, düzenli bir hale getiriyorsunuz ama sadece bir şehri görmek için e, turist gibi gidip ziyaret etmek istemiyorsunuz. Gitmeden önce günlerce, haftalarca o şehrin kültürünü, tarihini, türkülerini, ezgilerini çalışıyorsunuz ve e, yöresel kıyafetler hazırlıyorsunuz her gezi için. Herkes tek tip kıyafetler giyiniyor. Ve gidiyorsunuz o şehrin tarihi mekanlarını, tarihi dokusunu, kültürel alanlarını gezerken bunları yaşayarak üzerinizde kıyafetlerle beraber geziyorsunuz. Ve bunu herhangi bir dernek, vakıf olarak değil bir grup kişi olarak yapıyorsunuz. Ve şehir şehir artık ülke ülkede diyebilirim herhalde. Çünkü farklı ülkeleri de ziyaretleriniz var bildiğim kadarıyla. Bunu yapıyorsunuz. Ne kadar yol aldınız, nerelere gittiniz, ne tür tepkilerle karşılaştınız desem artık son dakikalara gelirken. Evet, ya yani şöyle e, toparlamaya çalışayım bende. Yani aslında şunu hissediyoruz, o kadar büyük bir ilginin üzerindeyiz ki, e, bu ülkenin bu coğrafyanın bu toprakların insanı olarak e, bir mücevher yığınının üstünde oturduğumuzu düşünüyoruz. E, hatta zaman zaman bir mücevher yığınının üzerinde oturduğunu fark etmeden dinenen insanlara benziyoruz. E, elimizi bu mücadeleye içine dalmazsan başka bir şey değil bizim yaptığımız. Ee, Tabi bir biraz çaba gerekiyor. Ee, yaptığımız temel şeyler şunlar. Seyahatlere gitmeden 5-6 ay öncesinden e, sosyal medya üzerinden kapalı gruplar kuruyoruz ve gideceğimiz yere dair okumalar yapıyoruz. Eee e burada paylaşımlarda bulunuyoruz Videolar paylaşıyoruz, yemek tarifleri paylaşıyoruz. E, o bölgenin insanları ile ilgili, o bölgenin e, geçen olaylarla ilgili şey paylaşıyoruz. Ve bu arada 8-10 tane kitap okuyoruz her seyahat öncesinde. E, bununla beraber müzik bizim için çok önemli. Sizinle de cahit çalışmamıza vesile olan müzikti. E, aslında e, aramızda müzikle amatör veya profesyonel olarak ilgilenmiş bir şey yok. Ama müzik başlangıçta da seyahatlerimizin bir parçası değildi ama e, zaten bir seyahatlerimizde günü çok kısa seyahatlerde. Ancak 5. organizasyonumuz olan Trabzon Seyahatı'nda e, otobüsle epey vaktimiz geçecekti. Ve yolculuk esnasında dinlenecek bir seyahat albümü hazırlayalım. yol şarkıları albümü hazırlayalım dedik. Yani biraz ihtiyaçtan, e, biraz da keşifliğimizin hareketleşmesinden kaynaklanan bir ilişkimiz. E, albüme konacak olan şarkıları dinlemek için e ...seçmek için belki de binlerce o bölgeye dair şarkı dinliyoruz. E, yani de rüyalarımıza giriyor şarkılar. Bu yazdığımız o şarkılarla dinleyemiyoruz. Çünkü müzik sayesinde yöreği hem çok daha iyi anlayabiliyoruz... ...hem de teması geçiyoruz... ...hem insanlarla hakiki bir e, iletişim kuruyoruz. E, yani şarkıları sadece yolda dinlemiyoruz... Ayrıca o şarkıların ait olduğu topraklar üzerinde onları söyleyeme cesaret ediyoruz. Ne kadar güzel. Artık programımızın sonuna geldik. Son saniyelerimiz. Son olarak son söz. Ne söylemek istersiniz? Yürüyen Budalılar yolculuğuna devam ediyor. Bizi dinleyen dinleyicilerimiz biz de dahil olabilir miyiz diye düşündüler ama bu bildiğim kadarıyla kapalı bir grup. Dışarıdan böyle tur amacıyla, gezi amacıyla başka misafirler kabul etmiyoruz diyebiliyorum. Son söz. Ne söylersiniz, ne paylaşırsınız bizimle? Şöyle, yürüyen Bu Buzdolalar Organizasyonunun herkesin tekrarlaması çok kolay, açık bilgi kaynaklarına erişip onları okuyup, onlardan bir şeyler derliyoruz aslında. Bizi, bizim grubumuzu özel yapan, özel kılanda bu. Ee, dolayısıyla bu herkesin çok kolay kopyalayabileceği ve kendi üstüpünü katabileceği bir e, seyahat e, kültürü denemesi dedik. bugüne kadar 23 seyahat gerçekleştirdik birlikte ve. E, yani her seyahatten sonra e, yeni bir seyahat yapma arzumuz olduğu sürece de devam edecek seyahatlerimiz. E, çok yakında Ekim ayında Adana, Mersin ve Tarsus'a, e, Nisan 2018'de de e, kısmetse Agra, Cepur ve Gelsi'ye, yani İngiltan'a gideceğiz. Böyle bir Çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun paylaştığınız için bizimle. Bugün programımızda konuk olduğunuz için çok teşekkür ederiz. E, ben teşekkür ediyorum. Hoşçakalın. E, Açık radya evetleme vaktine. Çok teşekkürler. Sağ olun. Evet efendim programımızın sonuna geldik. Son saniyelerimiz artık büyük şehirlerde yaşıyoruz. Yaşamdan şikayet ediyoruz. Çalıştığımız işlerde belki bazen yoruluyoruz, sıkılıyoruz. Kendimize nefes alanları yaratmaya çalışıyoruz. İşte güzel bir örnek. Yaşam öykümüzü güzelleştirmek, öykümüzün başka kapılar açılmasını sağlamak elimizde. Yürüyen budalaların e, tekrarlanabilir. E, başka versiyonlarını da oluşturabilirsiniz tabii ki sizler de kendi yaşamınızda. E, Halil Bey çok güzel ifade etti. Herkesin kendine göre bir İstanbul'u var. Herkesin kendine göre yaşadığı bir şehir var. Ona güzellik katmak, onu değiştirmek, öykümüzü